Vome babaların en mutlusu, insanların en talihlisiydi. Ama hayır, gizli bir tutku kemiriyordu içini. Kendisine nişan versinler istiyordu. Buna layık olmak için nedenler de eksik değildi hani. Birincisi, kolera salgını sırasında sonsuz bir özveriyle kendini göstermişti. İkincisi, masrafını cebinden ödeyerek halkın işine yarayacak çeşitli yapıtlar yayınlamıştı örneğin bunun üzerine elbaş arabı yapılışı ve etkileri adlı kitabını anımsıyordu ayrıca akademiye gönderdiği bir tür ağaç böceği üzerindeki incelemesi bir ciltlik istatistik kitabı hatta eczacılık okulunu bitirirken yazdığı tez bile vardı Birçok bilim kurumuna da üyeyim diyordu ama sadece birine üyeydi. Sonra durduğu yerde bir çark çevirerek yangınlarda gösterdiğim özveri bile bana yeter diyordu. Bunun üzerine hükümeti tutmaya başladı. Seçimlerde vali beye gizlice büyük hizmetlerde bulundu. Sözün kısası kendini sattı, bayağlaştı, alçaldı. Üstelik krala bile dilekçe yazarak hakkının verilmesi için yalvardı. Kendisine adil kralımız diye hitap ediyor, dördüncü Anrı'ya e benzetiyordu onu. Her sabah da kendisine nişan verildiği konusundaki haberi arayıp bulmak için gazetenin üstüne atlıyordu. Aksi gibi haber de bir türlü gelmiyordu. En sonunda dayanamadı, Bahçesinde nişanın yıldızını taklit eden çimenli bir tarh yaptırdı. Tarhın tepesinde iki tane kıvrık ot yığını vardı. Bu da nişanın kurdelasını gösteriyordu. Kollarını kavuşturup hükümetin beceriksizliğini, insanların nankörlüğünü düşünerek bu çimen tarhının çevresinde geziniyordu. Charles, belki saygıdan, Belki de evin içinde yapacağı araştırmaları ağırdan almaktan bir çeşit zevk duyduğu için Emma'nın bir zamanlar kullandığı pelesenk ağacından yazı masasının gizli gözünü henüz açmamıştı. En sonra bir gün masanın başına oturdu, anahtarı çevirip yayı itti. Leo'nun bütün mektupları çekmecenin içindeydi. Bu kez ''İşin kuşku götürür yanı yoktu artık.'' Mektupların hepsini sonuncusuna dek, yutarcasına okudu. Bütün köşe bucağı, bütün eşyanın, çekmecelerin içini, duvarların ardını araştırdı. Bir yandan da hıçkırıyor, uluyordu. Deli gibi, çılgın gibi bir hali vardı. En sonunda bir kutu buldu. Bir tekmeyle dibini parçaladı darmadağın olan aşk mektuplarının arasından Rudolf'un resmi karşısına çıkıverdi. Komşuları onun karamsarlığına şaştı. Sokağa çıkmıyor, konuk kabul etmiyor, hastalarını bile gidip görmek istemiyordu. Bunun üzerine herkes evine kapanıp içki içiyor demeye başladı. Kimi zaman meraklı biri ayaklarının ucuna basıp bahçenin çitinden içeriye bakıyor, o zaman bu uzun sakallı, hırpani kılıklı, yabani görünüşlü adamın hem yürüdüğünü hem de yüksek sesle ağladığını görüyordu. Şarlı yaz akşamları küçük kızını yanına alıp mezarlığa götürüyordu. İkisi de gece olduktan sonra alanda binenin penceresinden başka aydınlık yer kalmadığında geri dönüyorlardı. Charles'ın acısından aldığı zevk yine de tam değildi. Çevresinde bu acıyı paylaşan kimse yoktu çünkü. Onun için Emma'dan söz edebilmek üzere Le Lefrançoane'ye gidiyordu. Hancı kadın da Charles gibi dertliydi. L'Ore, Pavorite Commars hanını kurmuştu çünkü. Alışveriş işlerinde Çok büyük bir ün kazanmış olan arabacı hiber, aylığına zam istiyor, rakip firmaya geçerim ha diye tehditler savuruyordu. Şal bir gün son çare olarak atını satmak için Arkül pazarına gitmişti. Orada Rudolf'e rastladı. Birbirlerini görünce renkleri attı. Baş sağlığı için sadece bir kart göndermiş olan Rudolf, Özür dilemek üzere bir şeyler kekeledi. Sonra işi azıttı. Üstelik çekinmezliğini şarlı bir meyhanede bir şişe bira içmeye davet edecek kadar ileriye vardırdı. Aylardan ağustoslu hava çok sıcaktı. Şarl karşısına oturup dirseklerini masaya dayamış bir yandan konuşurken bir yandan da ağzındaki puro ucunu dişleriyle çiğniyordu. Charles ise karısını sevmiş olduğu bu adam karşısında bazı düşlere dalıp gitmişti. Emma'dan bir parça görmekteymiş gibi geliyordu ona. Olağanüstü bir şeydi bu. Rudolf'un yerinde olmayı ne kadar isterdi. Diğeri ise çiftçilikten, hayvancılıktan, gübreden söz ediyor. İmalı bir şeyin geçebileceği, Bütün delikleri saçma cümlelerle tıkıyordu. Charles dinlemiyordu. Rudolf bunun farkına varıyor. Charles'ın yüz hareketlerinden anıların geçişini izliyordu. Charles'ın yüzü yavaş yavaş kızarıyor. Burun delikleri hızlı hızlı açılıp kapanıyor. Dudakları titriyordu. Öyle bir an geldi ki Charles yüreği acı bir öfkeyle dolu halde Gözlerini Rudolf'a dikti. O da korkuya benzer bir şey duyarak sözünü yarıda bıraktı. Çok geçmeden Charles'ın yüzünde yine o aynı ölüm bezginliği belirdi. ''Sana kızmıyorum'' dedi. Rudolf hiç sesini çıkarmadı. Charles başını iki elinin arasına alarak sönük bir sesle sonsuz kederlerin o boyun eğen edasıyla hayır kızmıyorum sana artık dedi. Büyük bir lafta ekledi üstelik. Ömründe söylediği tek büyük laftı bu. Kader böyleymiş. Ne yapalım? Bu kaderi kendisi yönetmiş olan Rudolf Şarl'ın haline bakarak bu durumda olan biri için onu çok gevşek, zayıf üstelik gülünç biraz da aşağılık buldu. Ertesi gün şal gidip çardağın altında bir sıraya oturdu. Kafesin arasından ışıklar geçiyordu. Asma yaprakları gölgelerini birer resim gibi kumun üzerine seriyorlar. Yaseminler çevreye kokularını saçıyordu. Gök maviydi. Çiçek açmış zambakların çevresinde Kuduz böcekleri vızıldıyordu. Şarl da tıpkı yeni yetme bir delikanlı gibi kederli yüreğini kabartan belirsiz sevda solukları içinde tıkanıyordu. Küçük Bert öğleden sonra babasını hiç görmemişti. Saat 7'de akşam yemeğine çağırmaya geldi onu. Şarl'ın başı duvardan yana devrilmişti. Gözleri kapalı ağzı açıktı. Ellerinde de bir tutam uzun saç tutuyordu. Kızcağız baba gelsene dedi. Sonra şaka yapıyor sanarak babasını hafifçe itti. Şarl yere düştü, ölmüştü. Otuz altı saat sonra eczacının yolladığı haber üzerine Kanibe koşup geldi. İçini yardı ama bir şey bulamadı. Her şey satıldıktan sonra elde 12 frank 75 beş santim kaldı. Bu da Bert Bovary'nin büyükannesinin yanına gitmesi için yol parası olarak harcandı. Kadıncağız o yıl içinde öldü. Rua babaya inme inmiş olduğundan kızı bir halası yanına aldı. O da yoksul olduğundan yaşamını kazansın diye... Kızı bir iplik fabrikasına gönderiyordu. Charles Bovary'nin ölümünden beri Yonville'e birbiri ardından üç doktor yerleşti ama hiçbiri tutunamadı. Hume hiçbirine göz açtırmamıştı çünkü. Şimdi dehşetli müşterisi var. Hükümet onu kolluyor. Halk da korkuyor. O kadar özlediği nişanı da geçenlerde aldı. roman, bir hikaye. Celal Öner'in çevirisiyle sunduğumuz Gustav Robert'in Madame Bovary adlı romanı Burada sona eriyor sevgili dinleyiciler. Programı hazırlayanlar Zeliha Büyük Denizci, Canan Dinler. Teknik yapımcınız İsa Yurtseven, romanı sunan Nurşen Ergin Koç.